Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız e, Aynur Tuncel Hanım ile beraber e, gündemimizde çok e, şey var e, yani hukuk güvenliği deyince e, Türkiye'deki hukuk uygulamasıyla ilgili tabii ki olumlu ve olumsuz yanlarıyla e, ilgilendiren birçok konu var. İşte yargıtay'dan bazı kararlar çıkıyor Yerel mahkeme uygulamaları ile ilgili Kararlar çıkıyor Şimdi istinaf kararları var Ve hatta e, işte e, Mevcut siyasi yönetimin Hukuka ilişkin e, Yargıya ilişkin e, Düzenlemeleri var Açıklamaları var programları var Neler var gündemimizde diye Aynur Hanım'a soralım evet, Ben de herkese merhabalar istiyorum ee, Geçen hafta Aptek konuşmaya ee, başlamıştık ee, ama bitiremedik her zamanki gibi teklifin tamamı hakkında tam bilgi sunamadık dinleyicilerimize ee, geçen hafta sonu bu ses yaptılar. acaba e, geliyor mu diye bu merak ettim evet ee, 1 Ekim 2018'de de Şu... açılışı vardı ee, ve af konusu bugün elimizde bir fırsat olursa tabii ki konuşacağız af meclisin bakalım gündemine gelecek mi ee, Enis Berberoğlu e, ki onun hakkındaki mahkumiyet kararını gündeme getireceğiz. İleriki zamanlarda onu da ele almaya fırsatımız olmamıştı. Ama e, 1 Ekim'de Enis Berberoğlu milletvekili yeminle ederek göreve başladı. E, onun dışında e, geçen hafta size de söylediniz. Verilen e, sınav mahkemesi e, onama kararları var. Öncelikle Nazlı Ilıcak Ahmet Altan, Mehmet Altan ve diğer üç kişi toplam altı kişi hakkında İstanbul 26. dedim değil mi? Yirmi ağır ceza mahkemesi tarafından evet. verilen ağırlaştırılmış müebbet mi? Evet, e, cezası. Müebbet hapis e, cezasının e, onanmasına, İstinat Celebi'nin reddine esaslan onanmasına karar verdi. Kararın bir örneğini avukat Melike Polat'tan e, sayın meslektaşımızdan edindik. E, Tabii bu kısa karar. E, ne diyor burada? İsterseniz siz okuyun. Mahkemenin kararında aslında bir gerekçe yok usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı saptanmış ve isnaf başvurusu edilmiş İlginç olan Mehmet Altan hakkındaki tutuksuzluk devam ediyor diğer beş kişi hakkında tutukluğun devamına Çünkü karar Çünkü Mehmet Altan'la ilgili daha evvel bir anayasa, anayasa mahkemesi, mahkemesi kararının tutuklamayla ilgili bir ihlal kararı vardı. Arkasından hakları. insan hakları mahkemesi. Çok ilginç yani e, yüksek mahkemeler onu bir şekilde ayırdı ee, onunla ilgili anayasa 19'un ihlaline karar verdi. O bir şekilde aynı durumda mı belki ufak tefek farklılıklar vardır eylem yüklenen eylemler ve delillerin değerlendirilmesinde o tut, tutuksuz yargılanırken diğer beşi tutuklu yargılanıyor ama o kararda siz o kararda o davada görevli idiniz müdafi olarak ve sizin müvekkiliniz e, Berat etmişti ve beraatte onandı... ...anladığım kadarıyla bu durumda değil mi? Evet. evet. evet zaten ediyorum. ondan, ondan <gülüyor> evvel onaylanmıştı ama... Temiz yani mi olmamıştı? Zaten... zaten e, şey i̇stinaf yani... edilmemiş miydi? Efendim? O karar isnaf edilmemiş e, isnaf miydi? İstinaf edildi ama daha evvel... Bu ...onunla ilgili istinaf verip... istemini... Hı. ...reddettiler. Redd ve onadılar. O karar kesinleşmişti. Dolayısıyla... Bu istinaf talebini duruşma açarak Hı -hı. incelediler Hı -hı. ve duruşmanın sonucunda da Yine evet. böyle bir karar verildi. Ama çok ilginç. Burada e, dinleyicilerimizle asıl paylaşılmasını istediğimiz bu daha bir kesin karar değil. Daha Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından değil mi? temiz edilecek evet. herhalde e, avukatları tarafından. Zaten otomatik temize, otomatik tabi, temize tabi, tabi, ki. tabi. Yüksek ceza olduğu için. Orada benim dikkatimi çeken sadece televizyonda yaptıkları konuşmalardan ya da bir takım yazılarından dolayı yargılanan gazetecilerin e, haklarında 309'dan yani anayasal düzeni yıkmaya teşebbüsten yani cebren fiziki güç kullanımının suçun tipikliğindeki zorunlu hareket olarak tanımlanması da dikkate alındığında e, gazetecilerin suçun asli maddi faili olduğuna dair mahkemenin yaptığı bir saptama vardı. Siz bir ceza hukukçusu olarak bize lütfen açıklar mısınız? Asli maddi fail ne demek? Asli maddi fail diyelim ki işte burada darbe girişimini doğrudan Bizzat. Ee, evet. Doğrudan... E, ik eden yani... Hı. ...işleyen fiili doğrudan buna yönelik olan. Hı. Yani... Ne, nedir mit binasına saldıran işte meclise bomba atan işte İstanbul'da Hı. emniyet müdürlüğüne saldıran evet. gibi öyle ama ha, deniliyor halka, ki yani hocam. bu bunların ki o zaman e, azmettirici şeklinde... yine asli, diyor asli ama, ama değil, hayır değil şey değil böyle değil böyle bir şey değil ama sanki böyle bir şey varmış gibi ama zaten bunların. Bu, bu suçlamaya maruz kalmalarına neden olan sözcüklerde, açıklamalarda da böyle bir şey olmadığı kanaatindeyiz. Hı hı. Şimdi bu, bu uygulamanın siyasi bir uygulama olduğunu, hı hı. siyasi bir yargı uygulaması olduğunu düşünüyorum. Dilerim ki Türkiye'deki siyasi ortam yumuşar. Siyasi ortam bu hukuki hatayı yargıtay Düzeldi. aşamasında düzeltir diye düşünüyorum. Çünkü e, bu yargıtaydan da bir onama şeklinde geçer ise gerçekten Türkiye'nin geleceği açısından e, hukuk devleti dediğimiz anayasasında evet. hukuk devleti yazan bir e, devlet sistemi siyasi rejim içerisinde artık hukukla ilgili bir şey e, söyleyecek bir şey kalmayacağını düşünüyorum. Benim bu şahsi kanaatimdir ama yani herkesin de dünyanın da e, yani işte dünyadaki hukukçuların bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bağlı bulunduğumuz yani bizi bağlayan hukuki sözleşmeleri yorumlama tekelinde olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına baktığımızda yurt dışındaki siyasi düşünceler hani Almanya'sı Amerika'sı, İngiltere'si, Hı. Fransız'ı bize siyasi bakımdan şey, şey muhalif ve biraz da bize kötülük yapmak için yapıyorlar ama hukukçular hukukçuların görüşleri bu yöndedir. Evet, ben Şahin Alpay'nin savunmasını hazırlarken e, bu 26. Ar Ceza Mahkemesinin neye dayanarak asli maddi faillikten hüküm kurduğunu, mahkeme hükmü... kurduğunu incelemiştim. E, orada e, 16. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin verdiği bir e, kararı, 2017 yılında verdiği bir karara atıf var. Mahkeme e, o kararın bir kısmını olduğu gibi kendisine dayanak yapmış ama o kararda aslında asli maddi fail olamayacağı yazıyor sonuç olarak o kısmını almamış. Dolayısıyla ben bu dosya bu haliyle Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gittiğinde istediği kadar 7 üyesi değişmiş olsun son kararnamelerle. Türk Ceza Hukuku'nun kanunun genel hükümleri değişmediği için e, asli maddi faillik de sizin de söylediğiniz gibi Tipiklikte yani kanuni tanımda belirtilen eylemin bizzat birlikte irtikap edilmesi, icra edilmesi olduğuna göre 16. ceza dairesinin bu kararı bozması gerektiğini düşünüyorum. Ama biliyorsunuz işte manevice bir kavramıyla ilgili tartışmalara da baktığımızda ee yani... Türk ceza yargı sistemi yani yerel mahkemeler şimdi istinaf eklendi arkasından da temiz mahkemesi dediğimiz hukuki denetim mahkemesi en yüksek e, yani mahkemelerin verdiği kararların en yüksek denetim mahkemesi yani anayasa mahkemesinin bir denetim mahkemesinin ötesinde e, kişi hakları açısından ihlalleri saptayan bir mahkeme olarak gördüğümüzde yani hı hı. yerel mahkemeler istinaf mahkemeleri ve şey Yargıtay, Yargıtay, idari yargı açısından da idari yargı, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay olarak gördüğümüzde bu sistem içerisinde bakıp değerlendirdiğimizde yüksek mahkemenin dün verdiği kararın yani Danıştay'da da var bu maalesef, Yargıtay'da da var. Dün verdiği kararın tam tersini bir gün sonra verebildiğini görüyoruz. Evet bu korkunç bir şey ama 16. ceza dersi o dönemde 2010'de verdiği bütün kararlarda yeni TCK bakımının asli ma şey, manevi ta şey, cebir yoktur. Hem kanunun gerekçesinde hem dilinde açıkça yazmaktadır. Ancak Genelkurmay Başkanı gibi, Kuvvet Komutanı gibi, İçişleri Bakanı gibi emrinde silahlı güç bulunan birinin asli pardon asli maddi diyorum Aslim manevice manevici. bir işleyebi yoluyla bu suçu işleyebileceğini yeni düzende özellikle gazeteciler bakımından böyle bir e, olanağın bulunmadığını da yazmıştı. Şimdi aradan bir sene geçti hiçbir temel hukuk kuralı değişmedi. Dosyaya girmiş yeni bir delil yok. Aynı durumda olanlar hakkında verilmiş ve Müstekar iştahat haline gelmiş bütün mahkemelerin uyduğu kararlar varken 16. ceza dairesi sadece 7 üyesi değişti diye bunu yapabilir mi diyorsunuz? Şimdi ben mesela hep örnek veriyorum. MHP barışmaya İstan çalışıyor bir taraftan asya İstanbul Hukuk Fakültesi'ndeki hocalarımız bize anlatırlardı. Söz gelimi derlerdi ki işte Alman Federal Mahkemesi veya İsviçre Neşotel hı hı. Federal Mahkemesi ee, i̇şte bugün bir karar verir ama e, 70 yıl sonra bu kararından döner, dönebilir. Hı hı. Ama 70 yıl sonra bundan dönerken bu kararından farklı bir yorumla yasayı hı hı. farklı bir yorumla dönerken işte... ...dünyadaki, ülkedeki... ...sosyal, ekonomik, siyasi... ...bilimsel... ...işte her şeyi değerlendirerek... ...teknolojik her şeyi değerlendirerek... ...ve bunun da işte... Örneğin anlaşılsın diye söylüyorum öyle derlerdi çünkü 80 sayfa gerekçesini göstererek neden biz 70 yıl evvelki kararımızdan dönerek bugün böyle bir, bir karardan niye dönüyoruz bunun gerekçesini oysa bizim bizim yargıtayımızda da bizim danıştayımızda da e, yani ha, aynı dairenin. Bir gün sonra hatta sabah verdiği karardan öğleden sonra farklı kararlar verdiğini görüyoruz ki işte bu bizim programımızın konusu olan hukuk devleti açısından çok ciddi ciddi bir sorundur. Bireyler açısından sorundur, kurumlar açısından sorundur. Hatta devletin genel olarak işte o söylüyoruz ya geleceği açısından da ciddi ...sorun ve problemdir. Evet, Çapkın ve Mutlu hakkındaki... E, ...mahkumiyet kararını da... ...TCK 220 Taksim 7 yani... ...örgüt olmamakla beraber... ...örgüte yardım etmekten mahkumiyet var... ...haklarında sanırım biri 3 yıl biri de 2 yıl... ...ceza almışlar. Evet, İstanbul 30'a Ceza Mahkemesi'nin... E, ...yani 10 Şubat'ta verdiği bir karar... ...diye ben şimdi not... ...buradaki hı hı. şeyden haberden okuyorum... FETÖ'nün mülkeye yapılanmasına ilişkin davayı karara bağladığı ve üyesi olmamakla beraber yani hmm. örgütün üyesi olmamakla beraber örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan eski vali koca İstanbul valisi yani evet. Avrupa'daki birçok şehirden şey birçok ülkeden, ülkeden daha, daha kalabalık bir kadar. şeyin coğrafyanın veya nüfusun valisinin yine bu ilin valisi olan ee, Hüseyin Çapkı'nın e, Müdürü Çapkı'nın emniyet, emniyet Müdürü e, iki yıl bir ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına Karar veriyor. Oysa Bunlar yani devletin oluyor artık. Evet, Temizlik evet, Kabil bu kararların. Evet, bu gidiremiyor. Ama Benim burada söylemek istediğim şey şu Bu dosyanın içeriğini doğrusu Bilmiyoruz. Ama Bu nüfusu bu coğrafyayı Yöneten ve bir, bir sürü erki elinde tutan bir valiyle ilgili FETÖ örgütünün üyesi olmamakla beraber örgüte yardım etmekten dolayı üç yıl bir ay e, on beş gün ceza veriliyor. Ve bütün güvenliği hatta FETÖ'nün yapılanmasını, FETÖ'nün eylemlerini denetleyebilecek olan bir kurumun başında olan ve bunu yapmamakla suçlanan e, Çapkın'a iki yıl bir ay hapis cezası veriyor. Oysa... Cumhuriyet Cumhuriyet Gazetesi'nin evet Cumhuriyet Cumhuriyet Gazetesi'nin eee Fethullah Gülen hareketiyle ilgili işte ilk defa bu hareketin e, tehlikelerine dikkat çeken bu hareketle ilgili eleştirel yazılar yazan işte hatta bir başka yazar işte Ahmet Şık'ın İmamın Ordusu diyerek eee Fethullah Gülen hareketine e, belli suçlamalar getiren e, kişiler de yine Örgüt üyesi olmamakla beraber e, örgüte bilerek isteyerek yardım etmekten yargılandılar. Ve bu iki tane e, yani devlet erkinin en önemli evet. mercilerinden biri olan kişilerden daha ağır ceza verdiler. Bütün soruşturmalardan evet. haberi vardı bu iki kişinin de. Evet, bu evet, köfe evet. olduğu şimdiden. iddia edilen emniyet müdürlerinin yürüttüğü evet, bütün evet. soruşturmalardan haberdar olan kişilere verilen cezalarla... Cumhuriyet'teki arkadaşlarımızın... Şimdi bakalım Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili... E, bu cezalar çerçevesinde e, istinaf mahkemesinin vereceği kararları göreceğiz. göreceğiz bu kadar ağır evet, kararlara beraber. rağmen. Evet. E, ama mesela bir de e, olumlu haberler var. Yine evet. e, işte siz söylediniz e, Antalya. Evet evet Kemal Göktaş'ın haberi dikende okudum bu sabah. E, Antalya sanırım 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nden çıkan bir karar. İnsan Hakları Derneği üyesi S.Ç. Rumuzlu'la verilmiş... Ee, mahkum olmuş yedinci maddenin ikinci fıkrasından yani terörle mücadele yasası içindeki terör örgütü propagandası e, yapmak dolayı, suçu diye düzenlenen suçu diye, evet. yasada. Ee, biliyorsunuz o yasada eskiden örgütün övülmesi de suçtu ama insan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye hakkında verdiği ardı ardından İhlal kararlarından sonra e, belirsizlik var, muallaklık var, tipiklik tam tanımlanmıyor. Uygulamada hem soruşturmayı başlatan savcılar, iddianameyi düzenleyen savcılar hem de mahkumeye çıkmıkrağın ağır ceza mahkemeleri de özgürlükten yana değil. E, yanlış o muallaklığın içini her seferinde değişik şekillerde doldurarak haksız yere ağır cezalar veriliyor. Böylelikle ifade e, özgürlüğü ihlal ediliyor diye İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 10. Hmm. maddesinin ihlalliğine ilişkin kararlar verdi ve vereceğini de önceden gördüğü için hükümet 11 Nisan 2013'te 6459 sayılı yasayla terörle mücadele kanununun 7.2'deki propaganda suçu yeniden tanımlanmıştı biliyorsunuz. Siz isterseniz anlatın nasıl e, değişmiş. yani bu bu arada yani bu bu yasal değişiklikten sonra ne oldu onu da gene konuşuyoruz e, ama hiçbir şey asıl, olmamış gibi eski kafayla e, düzenlemeye de, devam yapı, ettiler savcılar iddia. Oysa adını. oysa Mesela Adalet Bakanlığı, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu o zamanki Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Barolar Birliği, Adalet Akademisi, Adli Tıp Kurumu, Üniversiteler, Yargıtay'dan üyelerle yapılan bir çalışmada e, ifade özgürlüğüyle e, terör örgütü propagandası arasındaki bu bıçak sırtı e, uygulamanın e, düzeltilmesi ve Türkiye'nin hem anayasal sistemi açısından hem de Avrupa İnsan Hakları Birleş Sözleşmesi'ne taraf bir üye... ...ve yine e, Türkiye'nin bu sözleşmenin e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından denetimini kabul eden bir ülke olarak bu e, uygulamaları düzeltmesi ihtiyacıyla böyle bir toplantı yapılmıştı, evet. böyle bir çalışma yapılmıştı ve orada bu bu tespitlerde e, belirlenerek bu uygulamadan vazgeçilmesi e, saptamaları yapılmıştı. <gülüyor> evet. E bu bunu devlet kendisi yaptı. Şimdi bulamıyor. E, evet. E, bu kişi ne yapmış? Bu zeytin dalı olarak adlandırılan Afrikanlı kadının ilişkin eleştiri hakkını kullanmış. Kendisini de davada ben evrensel değerlere inanan birisiyim her türlü savaşa karşıyım diyerek savunmuş barış istemek suç değil demiş. Ee, 10. Ağır Ceza Mahkemesi de e, güzel bir değerlendirme yapmış. Yani ilk kez benim hoşuma gitti. 6459 sayılı yasayla yapılan değişimin bilincinde ve onun gereğine uygun davranan bir karar hoşuma gitti. Sadece terör örgütünün propagandasını yapmak suç oluşturmaz. Suçun oluşabilmesi için örgütün şiddet içeren yöntemlerinin propagandasının yapılması gerekir demiş ve e, farklı düşüncelerin toplumda demokratik bir toplumda anlayışla, hoşgörüyle karşılanması gerektiğini ve ifade özgürlüğünün bir sonucu olduğunu bu eleştirilerin herkesin aynı düşünemeyeceğini dile getirmiş. Ee, bakalım e, temizlenecek mi ama ilginç olan savcı da beraat istemiş. Yani güzel oldu ama şöyle bir şey Hemen yapmış. Hemen savcı, savcı isterdi, başsavcı. Tabii onu göreceğiz. Beraat istemiş ama şeyden, 216'dan. Bu kaç, kaçıncı arcazaydı? Antalya 10. arcazaydı. Evet yani istinaf isteyebilir. Evet baş... ama istinaf isteyebilir ama şöyle savcı terör propagandasından beraat isterken e, halkı kim ve ...düşmanlığa sevk etmeden... <gülüyor> ...cezalanmayız. <gülüyor> <istemiyorum>. Çok <gülüyor> büyük bir değişim yok aslında. Ya Orada çünkü ee, suçun hukuki... Evet. ...tarifi, tavsifi diyoruz Barışa ya Barışa karşı suç olarak ele alınıyor. Öbürü terörle mücadele kapsamında... ...ama aslında terör suçu olmayan... ...bir suç olarak değerlendiriliyor. Ama Venedik komisyonu raporlarını... ...hatırlarsak, evet. 216. maddenin de... ...eski... ...314 değil mi? ...314. 312, 312. 312 pardon. pardon. E, onun da e, yani 765 sayılı 265, 2004 yılı öncesindeki TC, Evet. evet. 314. 312. 312 yine aynı hata yapıyorum. E, 312'deki suçun da aynı demin sözünü ettiğimiz suçlar gibi muallak bir tipikliğinin olduğunu ve uygulamada e, ifade özgürlüğü öyle yine e, kullanıldığını söylüyordu. Ama mahkeme o konuda bir Ek savunma hakkı vermiş mi bilmiyorum ama bir hüküm kurmamış, beraat vermiş. Bunu e, e, hukukçu arkadaşlarımızın e, dikkatine sunuyorum. E, e, ama tabii savcının mütalas çerçevesinde de bir mahkumiyet <gülüyor> yok e, burada. Evet evet beraat verilmiş. Yani Dolayısıyla içeriyor, bu, bu duruşmadaki lazım. savcı veyahut da başsavcı bu konuda istinafa Gidebilir. E, Hanım bana mesaj atmış... ...karar var kendisinde yollamış ama... ...benim okuma fırsatım olmadı programa gelirken... ...belki kararı okuduktan sonra... ...bir ek savunma hakkı verilmiş mi... ...yoksa mahkeme hiç o konuda... ...öyle düşünmeyip doğrudan... E, ...beraat mı vermiş... ...isnaf edilecek mi ilerleyen zamanlarda... ...bu kararın da akıbetini... Evet. ...izlememiz e, gerekiyor. Yani burada şunu söyleyebiliriz... ...siz de söylediniz... ...yani bu e, yasal değişiklikle... E, e, ifade özgürlüğü anlamında, basın özgürlüğü anlamında e, kabul edilen görüşe uygun bir karar var. Bu bu bu karar aslında anayasa mahkemesi kanun Evet uygun bir Ve karar. bu bu konuda zaten bizim anayasa mahkememizin de çok önemli karar. kararı var ve anayasa mahkememizde bu kararlarını Yine anayasa 90 sonucu maddeye göre bizim bağlı olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne atıf yaparak, onlara atıf yaparak bu karar veriyor olması gereken bu ve işte barış hakkı dediğimiz Aynen. yani bu hakka dayanaraktan şey yapılan yapılan Hı -hı. açıklamaların bir temel hak ve özgürlük çerçevesinde kabul edilmesi gerekiyor üçüncü kuşak haklar olarak kabul ediyor barış hakkı çünkü Birleşmiş evet. Milletler Hı -hı. tarafından üçüncü kuşak haklar içerisinde bu ve temiz bir çevrede yaşama hakkı da kabul ediliyor. Bu bu hakkın kullanımının e, suç olamayacağını söylüyor. Anayasa Mahkememizde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Evet, olağanüstü halin kafalardan kalkmaya başladığını, psikolojik etkilerinin ortadan kalktığını gösteren güzel bir karar. Bakalım güzel sonucu. bir karar. Ama Nasıl yani olacak? çok sevinmeyelim Aydınlım. Evet. Çünkü daha evvel biliyorsunuz Antalya'da İstihbar Mahkemesi de e, bu anlamda e, güzel bir karar verdi. ...benzeri bir karar verdi... ...bu karar veren istinaf mahkemesi... ...hakimlerini... ...Türkiye'nin her e, bir yerine... Dağıttıra. ...ülkemizin en güzel... ...ve ücra köşelerine... E, ...yolladılar... ...işte e, buna rağmen... ...buna rağmen yani. verilen Yargışlar. bu cesaretli... ...kararı... ...Türkiye'de yargıçlar var Kutlu diyebilmek kutluyoruz. açısından... ...özel olarak kutlamak lazım... Evet, ...müzik arası verelim mi? Evet biz şimdi bir müzik arası... ...veriyoruz... Ee, Emal Mahluti'den Kempti Hara <Gülüyor> İçin sallansın 9 açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programına devam ediyoruz Konularımızın e, Yani hukuk güvenliği ile ilgili bu ülkedeki hukuk güvenliği ile ilgili Konuların e, Yargı kararlarının Yüksek mahkeme kararlarının Uygulamalarının e, Önemine ilişkin örnekler Veriyorduk Bu, bu önümüze yaşadığımız e, Günler içerisinde Şimdi bir de e, önemli e, yani hatta Af'la ilgili daha önce yaptığımız programda Af nasıldır, nedir, önerilen affın nitelikleri, Af olursa ne olur, Türkiye'de ne kadar bugüne kadar Af çıkarıldı konularını e, konuşmuştuk. Ama e, yeni e, Af'la ilgili bir takım e, gelişmeler, açıklamalar var. Onlar konusunda aynı onun bizi. Birkaç kelimeyle çünkü baskın oran kararı çok önemli dinleyicilerimizle onu paylaşmak istiyoruz aslında ama bu aradan geçen geçen haftaki programdan sonra neler oldu MHP Başkanı Bahçeli yanım basan pazar günü bir e, basın açıklaması yaptı ben de canlı tv'de izledim. E, siyasi literatüre böyle gerzek, nöbetçi, provokatör gibi tabii bir takım sözcükleri de kattı ama onu şu an tartışmayalım konumuz değil. Ama evet. teklifin iç barışa katkı sunduğundan toplumsal kucaklaşmayı sağlamak hedefler. Ama e, bu, bu, hedefinden... bu terminolojiyi kullandıktan sonra nasıl olacak i̇şte bu toplumsal bilmiyorum. barış? <gülüyor> <gülüyor> çok bağlantılı. FETÖ'cü yargının yarattığı mağduriyetlerin giderilmesi tamam, amacından bu güzel, kader vakumlarından bahsediyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın devlete karşı suçları ancak devlet affedebilir tezinin de dayanaksız olduğunu hatta ileri sürüyor. Yine bunun bir özel af olmadığını, bir ceza indirimi olduğunu, meclisin 5 3'nin... Dolayısıyla anayasanın yetkileri içerisinde 5'te 3 çoğunlukla gerekmez ilk, diyor. Gerekmez. Ve cezaevlerini de pimi çekilmiş bombaya benzetiyor. Ve meyve kendi e, içindeki tartışmalara ve e, basına verdiği açıklamalara bakarsanız da aslında uyuşturucu suçları kapsam dışında alınabilir. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu affedilmese de olabilir gibi bir takım şeyler de veriliyor. Yani e, MHP tarafından teklifin değişimine yönelik e, ne diyeyim tavizler de veriliyor. E, ama Hürriyette Nuray Babacan'ın haberine bakarsak AKP son MYK toplantısında bunu özel olarak gündemine almamış. Bu konuda özel bir değerlendirme yapılmamış. Partinin kurmayları af konusunda hem toplumda hem de parti içerisindeki olumsuz yaklaşımları izliyorlarmış. Af'a yönelik toplumdaki tepkilerin yaratacağı etki seçim sonuçlarına yansımaları itirazların yoğunlaştığı noktalar belirlendikten sonra yeni bir ölçüm yapılacakmış. O yüzden zamanı bırakılmış şu an için bu, bu, dondurulmuş durumda. Evet, teklifi. Yani biraz evvel söylediğiniz Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları daha belki dönemlerdeki açıklamalarıyla da çok tutarlı. Çünkü diyor ki yani sen gitmişsin adamı öldürmüşsün. Gitmişsin adamın e, malına zarar vermişsin. Onu çalmışsın. Adama hakaret etmişsin. E, veyahut da işte e, kader kurbanı denilen e, şeylerle. Ee, ...bu çerçevede kabul edebilecek eylemlerle kişilere zarar vermişsin. Diyor ki bunları kişiler affeder. Evet. Oysa devletin affetme yetkisi kendisine yönelik olan suçlar açısındandır. Yani bunu genel anlamıyla ne diyebiliriz? Siyasi suçlar, devlete karşı suçlar, devletin iktidarına, düzenine karşı suçlar. Ve Türkiye'de bugün asıl iç barışı bozan ve toplumu bir gelgin e, e, bomba haline getiren bu suçlarla ilgili yapılan yargılamalar. Hadi. Yani e, Sayın Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli cezaevlerinin pimi çekilmiş bir bomba olduğunu düşünüyor ama e, koca ülkenin aslında birbiriyle böyle gerginlik içerisinde ve tamamiyle kutuplaşmış bir noktaya geldiğini neden ifade etmiyor? Bunu bilmediğini inanmam. Yani bu, bu, bunu Tabii ki. E, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı yılların tecrübeli bir siyasi lideri bunu bilmemezlik edemez. Ama bunu niye ifade etmiyor? Bunu anlamış değilim. Belki bu bir şeydir. Yani Pazar, e, yani pazarlık demeyelim. Zaman. Belki pazarlık demeyelim ama belki bir hukuki stratejidir. Siyasi stratejidir. Öyle diyebilirim. Yani ben bu bir siyasi bir taktik, mes taktik meselesidir. <gülüyor> e, böyle olabilir. Şimdi Şimdi bu konudaki gelişmeleri İzleyeceğiz. toplumu çok ilgilendirdiği için evet. her gelişmeyi yine biz burada söyleyeceğiz çünkü yine doğrudan hukuk güvenliği ile ilgili evet. konular bunlar. AKP çok sınırlı tutacakmış Eğer bir hafta olacaksa yani dışarıya verilen e, şey mesajı, Ekonomik suçlar ve tehlike içermeyen, şiddet içermeyen, silah ve ölüm içermeyen suçlar diye bir sınırlama, tanımlama yapmaya çalışıyorlarmış. Tabii bu e, yani da bu, bir tartışma konusu. Yani ben kişilerin ölümüyle, yaşamıyla ilgili olmayan suçlar açısından böyle bir affın olabileceğini ve devleti karşı suçlar arasında olabileceğini söylüyorum hani bireylerin aff değil erteleme biliyorsunuz yani geçen gün de örnek verdik iştra bu barışı halinde... sağ, sağlamaz yani boşaltır barış... sadece cezayiplerini kısmen Kıs, boşaltır bir süre boşaltır evet. ama yani o iktidar sevimli gelebilir belki halka bir süre ama asıl baskın oran kararından bahsedelim e zamanımız. baskın oran kararından bahsedelim ki evet. asıl yani bireylere karşı yapılan e, suçların, tehlikelerin e, insanların yaşamında nelere mal olabileceği konusunu ve bunu kişilere yönelik e, tehditlerin, saldırıların, öldürme eylemlerinin, yaralama eylemlerinin asıl devlet tarafından affedilmesinin mümkün olmaması gerektiğini de bu evet. kararla göreceğiz yine. Evet. Geçen hafta sanırım 27 Eylül'de Anayasa Mahkemesi'nde ana resmi gazetede yayınlandı. Anayasa Mahkemesi'nin kararı 18 Nisan 2018'de verilmiş bu karar. E, etkisiz yargılama süreçlerinin Düşünce açıklama özgürlüğü üzerinde caydırıcı etki yaptığını saptayan bir karar. Başvurucu hocamız Baskın Oran e, anayasa 17'de düzenlenen yaşam hakkı ve anayasa 26'da düzenlenen ifade özgürlüğünün ihlal edildiği saptanmış. Ve şöyle bir tanımlama var yaşaması şanslı bir tesadüf olarak değerlendirilmiş sayın Baskın hocanın aldığı tehditler nedeniyle güvenle yürütebileceği bir yazın ortamının varlığından söz edilemeyeceği kanaatinde izlemiş Anayasa Mahkemesi. Bu çok önemli. Kimdi baskın oran bir de onu söyleyin. Evet aslında onu siz davasında avukatın da yaptığınız sizler, için sizler, açıklar. Ben de ama ben sizin yanınızdaydım o zaman fazla bir etki izledim sizinle beraber öyle diyeyim. Azınlık hakları ve kültürel haklar alanında yapılmış çalışmaları dolayısıyla çok uzun yıllardan beri hocamız bu konuda çalışıyor kendisi tanınıyor bütün toplum tarafından. Bu nedenle aldığı ölüm tehditleriyle ilgili Bir de ilgili... bir de bir de o zaman ekleme yapalım. Tam bu bu bu sırada da aslında devletin e, Başbakanlık. yani Başbakanlık insan Hakları Danışma Kurulu üyeliği var. Yine evet. Alt Komisyon olan Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Alt Komisyonu Başkanlığı var. Bu görevleri sırasındaki ...açıklamaları, söyledikleri, yaptıkları işler var. Tabii bir var. rapor yayımlamışlardı. Evet, bir, bir 1 Ekim 2004 evet. tarihinde... Evet, e, azalık hakları ve kültürel haklar raporu. Ve yargılandılar. Şu andaki milletvekili, evet. Cumhuriyet Halk Partisi evet. milletvekili olan İbrahim Siz Kaboğlu Siz onların hocam. yargılanmalarını anlatabilirsiniz. Evet. Sonra hranting dosyasıyla bağlayıp... ...bu evet. başvurusu üzerinden yine, neler başına gelmiş onu anlatabilirsiniz. Evet, yine, yine mesela e, o dönemde... E, ...Baskın Hoca... Ağos gazetesinin de yazarıydı. Evet, evet. şimdi e, iddia şu, ölüm tehditleri aldım, suç bulundum. Soruşturmam makul bir sürede tamamlanmadı. Deliller yeterli şekilde toplanıp araştırılmadı. E, etkili bir şekilde e, saptanacak e, sanıkların ceza alması... Engellendi ve ben tehdit altında yaşadım. Dolayısıyla yaşam hakkımın ciddi bir tehlike altına girmesi ve bu nedenle de ifade özgürlüğümü sağlıklı bir şekilde kullanamamam söz konusu demiş hocamız başvurusunda. Şimdi kim olduğunu tanımladık. Bir, Agos burada yazarı. bir parantez açalım. Söz o zaman. konusu raporu yayınlayan bir kişi buyurun. Bu, yani bu etkin soruşturma yapılmaması nedeniyle insan yaşamının ve yaşama hakkının... E, tehlikeye girdiği e, olaylardan biri de Hrant Dink e, rahmetli Hrant Dink 19 Ocak'ta evet, öldürülmesi 2007 Evet, 19 de. Ocak'ta öldürüldü e, ve daha evvel yapılan tehditler vardı bu konuda savcılığa yapılan başvurular vardı idareye yapılan başvurular vardı bunlar takip edilmedi daha sonra ölümünden sonra da bazı e, soruşturmalar etkin olarak yapılmadı. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hrant Türkiye kararında hem Hrant'ın gazetede yazdığı yazılarla ilgili e, ifade özgürlüğü ihlalini verirken Yaşam hakkıyla ilgili ihlali ve etkin soruşturma yapılmaması hı hı. noktasında bir ihtil ihlali e, Ahim'de ay, ay, de daha önce saptamıştı. O yüzden de CMK 171 değişti. E, bu tür ihlallerden sonra soruşturmaların başvuru üzerine yeniden açılması gerektiğine ilişkin evet, bir düzençe yani, daha geldi muhakeme hukukumuza. Evet yani 170 bir dediniz hı hı. değil mi? Evet, 172'de de 172'de de şöyle bir ekleme yapıldı hatırlıyorum. 172 hatırlı. özür dilerim. Takipsizlik e, e, evet. karar, kavuşturmamın yani Takipsizlik kararları verilse bile bu tür olaylarda e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük kurulunun verdiği nihai karardan sonra hı hı iki ay içinde sanıyorum. Başvurulursa. Başvurulursa bunun artık yeni delil olarak yani kanunda sayılan 172. maddede sayılan e, sebeplerin dışında yeni delil olarak kabul edileceği ve soruşturmanın açılacağı ve yönündeydi. Surt mecburen soruşturmanın başlatılmasına i̇şte karar suç, vermesi gerekiyor. o zaman, o zaman yoktu. ceza yoktu. Yoktu. Ve bu konuda savcılığın yani Cumhuriyet Savcılığı'nın verdiği dosyayı işlemden kaldırma kararının bir takipsizlik kararı olabileceğini söyledik. O zaman hı hı. E, bir yerdeki savcılığın verdiği bu takipsizlik kararlarına karşı e, en yakın o yere bağlı en yakın ağır cezada itiraz ediliyordu ve Bakırköy 8 ağır cezaya itiraz ettik. Bakırköy 8 ağır da bu takipsizlik kararını kaldırdı. Hatta sonra aynı savcı takipsizlik kararını veren savcı... Bununla ilgili hiç Türkiye'de ben 43 yıllık avukatlık hayatımda rastlamadığım bir şekilde bu itirazın kaldırılması kararına kanun yararını bozma talebiyle başvurdu. Adalet Bakanlığı bu talebi reddetti. Bugünkü Hrant davasıyla ilgili Trabzon ve İstanbul'daki kolluk güçleriyle ilgili emniyet Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'yle ilgili kolluk güçleriyle ve jandarma ile ilgili soruşturmalar da böyle başladı. Evet ben evet. biraz dağıttım. Esaf'la yani e, Baskın Norma Hoca başvurusunda resmi ve sivil kaynakların kendisine yönelik olarak e, bu rapordan sonra insan hakları kurulu e, azınlık hakları ve kültürel haklar raporundan sonra e, kendisini hedef haline getirdiklerini, sürekli e, saldırı açıklamaları yapıldığını söylüyor. Bu arada Hrant ölümünden de bahsediyor. E, olaylar şöyle. 30 Mayıs 2008'de Agos gazetesine bir elektronik posta ile gelen mesaj var. Türk İntikam, intikam baş <gülüyor> evet. imzalı. E, kendisinin Hrant'tan sonra e, hedef oldu ve e, Sıranın kendisine geldiğini söyleyen bir şey. Hoca 4 Haziran 2000, 2008'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulmuş. Yerler ve süreler önemli o yüzden evet. söylüyorum. Bundan biraz sonra 4 ay sonra 28 Eylül 2008'de yine Türk İntikam Tugayı İstanbul sorumluları kendisine ağza alınmayacak bir dolu hakaret ve tehdit içeren mesajlar göndermiş. Ee, onunla ilgili de hoca hemen 8 Ekim 2008'de suç duyurusunda bulunmuş. Ee, ne olmuş bu suç duyurularında? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı verip dosyayı İstanbul'a yollamış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 15 Ekim 2009'a geldik. Yetkisizlik vererek Adana'ya yollamış. Çünkü ee, hangi internet adresinden mesajın geldiği saptandığı için onun adresinden dolayı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı 11 Ocak 2010'da e, bir kamu davası atmış bir kişi hakkında tehditten dolayı. E, ayrıca diğer eylem bakımından da Adana Cumhuriyet Savcılığı 24 Kasım 2009'da e, yeterli delil olmadığından dolayı kamu davası açılmasına yer olmadığına karar vermiş. Ankara Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Mart 2010 tarihinde yetkisizlik verip dosyayı İstanbul Özel Yetkili'ye göndermiş. O devam eden dosya evet, bakımından dava evet. açılan dosya bakımından. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi 27 Mayıs 2010'da bu dosya Ankara Özel Yetkilinin alanında <gülüyor> yargı içerisinde demiş. Ankara'ya yollamış. Ankara 12. Ağır Ceza topu, Mahkemesi topu. 19 Ekim 2010'da bu suç cezalık bir iş demiş. ...basit e, tehdit olarak değerlendirilmiş Evet ...görevsizlik kararı vermiş... ...Ankara Bir suç Ceza Mahkemesi... ...olum efendim... ...Mücadeler Mücadele Kanunu kapsamında... ...Türk int intikam Tugayı'ndan bahsediyorsun... ...diyerek görevsizlik vermiş... ...iki görevsizliği o zaman kim çözüyordu... ...Yargıtay... dosya yargıtaya gitmiş olmuş. ...Yargıtay 5. Ceza Dairesi... ...8 Şubat 2012'de Ankara Bir suç Ceza... ...görevli demiş... Ankara bir suç ceza 23 Ocak 2013'te efendim ben görevsizim Asya Ceza Mahkemesi görevli demiş. Ankara 12. Ceza Mahkemesi ne demiş efendim 6352 sayılı yasa ile erteleme geldi. Ben bu dosyadaki eylemi erteleme kapsamında işte demin konusunu ettiğimiz affın etkisini görüyorsunuz gördüm demiş ve kanunun geçici birinci maddesi önce koşturmayı ertelemiş e, hoca bu karara itiraz etmiş Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul etmiş. İlginç bir şey yine dosya Ankara 12. Ağır, Asya cezaya gelmiş. Ankara 12. Asya ceza 19 Kasım 2013'te bir yıl sekiz ay hapis cezası vermiş ama hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına <gülüyor> karar vermiş. E, hoca bu karara itiraz etmiş. İtirazı olmuş Ne zaman? 14 Şubat 2014'te. Ne zaman e, tehdit edilmeye başlamıştı? 30 Mayıs 2008'de. Altı sene bu şekilde bir macera yaşadıktan sonra hoca bir aylık süre içinde e, 5 Mart 2014'te Demin söylediğimiz iddialarla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel bir başvuruda bulunmuş. Bir de, bir de şunu söyleyelim. Hoca bir bilim insanı titizliğiyle bütün bu süreçleri takip etmiş. Yapılacak itirazları, başvuruları yapmış. Sıradan bir vatandaşın ölüm tehdit alan bir vatandaşın bunları takip edip işte görevsizlik kararlarını, yetkisizlik kararlarını, e, işte bir, takipsizlik kararlarını itiraz etmek bu usulü yollara başvurma imkanı var mı? Yok. Evet, evet ben anlatırken bile beş dakika, dakika geçmiş saate bakıyorum. <gülüyor> ee, ne yapmış Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruyu değerlendirirken? insan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin iştahatlarına atıfta bulunmuş ifade özgürlüğü demokratik bir toplumun temelidir ve bireyin geliştirilmesi işmesi için zorunlu olarak kullanılması gereken bir temel özgürlüktür demiş ve insan hakları Avrupa Mahkemesinin ifade özgürlüğünün etkin bir şekilde uygulanması açısından devletin yükümlülükleriyle ilgili olan değerlendirmelerine atıp yapmış devlet sadece negatif yükümlülüklerden değil aynı zamanda devletin bireylerin yaşama hakkını koruma bakımından pozitif yükümlülükleri de olduğunu söylemiş. Ve bireyler arasındaki ilişkilerde de ifade özgürlüğü yönünden devletin bireyleri özel kişilerden kaynaklanan müdahalelere karşı da koruma ödevi ile yüklü olduğunu hatırlatmış. Yine siz az önce söylediniz Dink Türkiye kararını ve Özgür Gündem Türkiye kararını da bu konuda hatırlatmış atıf var. Özgür Gündem Türkiye kararında da ifade özgürlüğünü taşıdığı önemden söz edilmişti ve gerçekte bu özgürlüğün, etkin bir biçimde kullanılabilmesi sadece devletin müdahale etmeme yani negatif, negatif dediğimiz sorumluluk. ödevine dayanmamaktadır. Fakat bireyler arasındaki ilişkilerde bile koruma tedbirleri alması gerekmektedir demiş. Bunu da, bunu da ee, pozitif yükümlülüğü diyoruz. Herhalde. Evet, evet. Sonra da e, sizin sözünü ettiğiniz e, Dink Türkiye kararındaki değerlendirmelerden bahsediyor. Anayasa Mahkemesi devletlerin yazar ve gazeteciler için etkin bir koruma sistemi oluşturması gerektiğinden İlgilerin fikir ve düşüncelerini bunları, bunlar resmi makamlar veya kamuoyunun önemli bir kesim tarafından reddedilmese, reddedilse bile savunulmasa bile e, şaşırtıcı ve rahatsız edici bile olsa her zamanki kriteriyle e, korunmalıdır, daha fazla korunmalıdır. Diyor. Ve aşırı ulusalca bir grup üyeleri tarafından... E, Hrantink'in öldürülmesini de örnek göstererek devletin pozitif yükümlülüğünü ihlal ettiğini belirlemişti. İşte bunları da hatırlattıktan sonra Anayasa Mahkemesi e, diyor ki başvurucu Türk intikam tugayı ile ilgili yeterli araştırma adli makamlar yapmadı demiştir. Örgüt bağlantısını failler arasında yeterince araştırmamıştır. Başvurucunun iddiası budur yine e, sanık olarak yargılanan kişi isinabe ile talimatla dinlenmiş mahkeme görmemiş bile bu kişiyi ve ilk celse karar vermiş ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermiş ama hükmün açıklanmasının da, geri bırakılmasında koşulları yok demiş ve yetkisizlik ve görevsizlik kararlarının da başvurucuya hiç tebliğ olunmadığını da e, dikkate sunmuş ve e, yeterli gerekçe içermemeyi de başvurucu hocamız e, dile getirmiş e, hükümet ise işte ceza Geza soruşması başlatıldı. Sonunda kamu davası bile açıldı. Araştırma yeterlidir diye kendisini savunmaya çalışmış. Varılan sonuç. 58. 8. paragraf önemli karardı. Diyor ki yaşam hakkına ilişkin ilkelerin uygulanabilmesi için gerekli şartlardan biri. Doğal olmayan bir ölümün gerçekleşmesi olmakla birlikte sınırlı bazı durumlarda ölüm gerçekleşmese dahi Olayın yaşam hakkı çerçevesinde incelenmesi mümkündür. Bu çok önemli. 59. paragrafta da eylemin potansiyel olarak öldürücü niteliği olup olmadığına bakılmalı ve maruz kalınan eylemin mağdurun fiziki bütünlüğü üzerindeki sonuçlarının ne olabileceği önemi değerlendirilebilmeli diyor. Kaldı ki burada tehdit eden örgütlerin de daha Basit evvel birçok bir şey. insanı öldürmüş. cinayet var. işlemiş örgütler olduğu belli. Maruf ve meşhurken evet. hatta var. 60. paragraf hızlı hızlı okuyorum. Ölümle sonuçlanmasa bile Eylemin bir yaşama yönelik yakın ve ciddi tehlike oluşturduğu yaralama olaylarıyla ilgili olarak e, pek çok kararımız var diyor. Kendi kararlarını atıp yapıyor anayasa mahkemesi. Evet. Eylem sonunda yaşamın sonlanması ve eylemin ağırlığının düzeyinin... Bilgililiğin yaşamına yönelik somut ve yakın bir tehdit içermesi kişinin bu koşullar altında yaşamını sürdürüyor olmasının şanslı bir tesadüf olarak açıklanabilmesi gerekir diyor. Yani çok ağır bir tehlike olmalı. Yani bu, bu koşullarda bir insanın yaşam hakkıyla ilgili ihlalden söz etmek için ölümünü beklemek diyor. Bu. Ve 61. paragrafta bu, onu açıklıyor. Ölümle sonuçlanmayan yaralama olaylarını yaşama hakkı kapsamında inceleyen çok sayıda karar bulunmasına karşın ...fiziksel saldırının söz konusu olmadığı... ...ve sadece ölüm tehdidinin... ...bulunduğu olaylara ilişkin... ...daha önce verdiğimiz bir karar... ...bulunmamaktadır diyor. İlk kez... ...verilen bir karar ama eğer... ...tehdit ciddi ise yaşam hakkına yönelik... ...açık ve yakın bir tehlike oluşturduğu... ...bir durum varsa o zaman... E, ...pek ...biz bu durumu yaşam hakkının... E, ...güvenceleri içinde... ...değerlendirebiliriz kaldı diyor. Ki, kaldı ki o ara... Yani devletin e, resmi kurumlarında görev yaparak rapor veren hem Sayın Kaboğlu hem de Sayın e, şeyle baskı donun hocamız baskı hocayla ilgili e, açılan davalar vardı ve bu davalarda da şimdi sendika'nın ismini söz etmeyeyim, sendika üyeleriyle duruşmanın önüne gelerek hı hı. yani ...tehditler, basın açıklaması yaparak tehditler... ...yani basın açıklamasında tehditler yapılarak... E, ...işte hedef gösterilmişti... ...ve e, hem e, bilim insanları olarak... ...hem işte yazar, aydın, entelektüel olarak... E, ...çalışmaları, faaliyetleri engellenmeye çalışılmıştı... ...bu şartlar içerisinde bile e, bunlar yapılmadı... Evet. ...yani bu soruşturmalar evet. ciddi yapılmadı... Selahattin Demirtaş hakkında İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararına yapılan bir atıf var ve çok önemli. Evet. Anayasanın 17. maddesi yani yaşam hakkını ve kişilerin maddi ve manevi bütünlüğünü koruyan e, madde. Onu, a, 17. maddede güvenceye bağlanan yaşam hakkının devlete yüklediği koruma ödevi yaşama yönelik saldırıların henüz fiziksel bir temasa varmadığı dönemi de... ...kapsadığını belirlemiş... Evet, ...Anayasa Mahkemesi çok, önemli, çok çok önemli... ...bitiriyorum... ...87. paragraf... E, ...söz konusu... E, ...azınlık hakları raporunun... ...kamuoyuna mal olmasından sonra... ...birden çok kaynaktan tehdit ve itham... E, ...mesajları aldığı ortadadır... ...genel kabulün dışında kalan görüşleri... ...dolayısıyla yürütülen karşıt bir... ...kampanyanın öznesi haline getirildiğini de... ...saptadım yaptığım değerlendirmede... ...incelemede evet. yargısal tepki de... ...etkisiz kalmıştır... E, azınlık hakları konusunda çalışmalarından ötürü ölüm tehditleri almasından sonra adli makamların sessiz, etkisiz kalması, etkisiz soruşma ve konuşturmaları nedeniyle başvurucunun güvenle yürütebileceği bir yazın ortamının varlığından söz edilemeyeceği kanaatinde izlemiş ve ihlal kararı vermiştir. E, türünün ilk örneği herhalde çok ciddi. Evet. E, bütün e, hukukçu arkadaşlarımıza bu kararı e, dikkatle Şimdi bu, karar, şimdi bu karar ne zaman verilmiş? 18 Nisan 2018'de verilmiş. Geçen evet. hafta resmi gazete verilmiş. Evet verildi. şimdi Bahşur böyle 2014'te bir 2014'te yapılmış. Evet 2014'te yapılmış. Mı? Daha evvel karar kararı var. Buna evet. rağmen. Evet. Şimdi Can Dündar'la ilgili iki gün evvel bir karar verildi. Evet. Ee, duruşmadan çıktığında kendisine silahlı saldırı yapılmıştı. Hı hı. Silahlı saldırı e, failleri, faili yargılandı evet. ve onunla ilgili işte öldürmeye teşebbüsten dolayı beraat kararı verildi. İşte e, basit yaralamadan dolayı verilen ceza da e, şeye çevrildi. Adli para. E, Adli para cezasına çevrildi. Şimdi ama öyle bir rakamdan Evet 500 lira mı öyle bir, evet, mı? Evet, bir şey? Eee şey. evet, MTV ile şey. ilgili de Yıldız öyle. Evet. evet. Bu bunlarla ilgili böyle bir karar verdi. O önümüzde birçok örneği varken Hı -hı. işte başta Hrant Dink kararı varken e, Can Dündar neyle suçlansa suçlansın. Can Dündar'ın suçlandığı davalarda eski başbakanın ve sayın şimdiki cumhurbaşkanının açıklamaları ne olursa olsun. Merkez'in yanında ajan olduğunu mu söyledi? Yani Hı, ajan olduğunu. Yıl, terörist 10 dedi. 10 ay ceza aldığında Can Dündar'la ilgili verilen Can Dündar Erdemgil kararı, e, kararı ile ilgili bu karara saygı duymuyorum. Duymuyoruz bu anayasa mahkemesi. Tamam duymayabilir ama e, yani buna uymayın ama dedi ama neyi, buna uymayın dedi e, tabii bu kararı uymayın diyen sıradan bir vatandaş olsa veya herhangi bir karar buna saygı duymuyorum diyen anlaşılabilir ama bir başbakanın bir cumhurbaşkanının e, bunları söylemesi yargıyı doğrudan etkiler. Yani e, dokunulmazlıkları var ama e, yani ciddi bir e, adil yargılamayı etkileme suçu kanunda böyle bir suç tarif edilmiş. Şimdi bütün bunlara rağmen bu adamla ilgili Can Dündar'a kurşun sıkan adliyenin önünde kurşun sıkan bu e, adamla ilgili verilen bu karar şunu gösteriyor. Diyor ki yani bundan sonra böyle orada burada devletin milletin sevmeyeceği lafları yapan haberleri yapan işte devlet büyükleri tarafından da zaten işte eleştirilen kişilere kurşun da sıksanız, onları tehdit etseniz, yaşamlarını tehlikeye sokacaklarını söyleseniz bile, ya da yani bu, bunu, korkutma bile yani korkutma, Bunlarla ilgili bir ceza verilmez, siz bu yap, yapacaklarınızı yapmaya devam edin. Ben bu karardan ancak böyle bir sonuç çıkarabilirim. Maalesef. Evet, böyle bir sonuç çıkarım. Ben çıkarırım. cezayı hiçbir zaman için savunmam, cezaya karşıyım ama ya evet. yargılamada böyle bir şey çıkması bu kadar insan yaşamaya aykırı insan ve kişiye yönelik yargılama yapıldığı evet evet böyle bir şey var ve Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına rağmen e, Can Dündar'la ilgili Can Dündara yapılan silahlı saldırıyla ilgili verilen bu karar son derece üzüntü vericidir. Hani Antalya'daki olumlu kararı söyledik Anayasa Mahkemesi ile ilgili e, işte e, verilen baskın e, hoca ile ilgili verilen olumlu kararı söyledik ama bu karar ee, çok e, ilginç bir karar ee, hakikaten yargı tarihine geçecek olay e, niteliği açısından yargı tarihine geçecek kararlardan birisi zamanımız çok Doğru. az kaldı evet ee, gelecek e, e, toplantıda yine ee, gündemimizde olan birçok önemli karar ve bu kararların hukuk yansımaları yansımalarıyla ilgili konuşacağız. Afla ilgili gelişmeler olursa onları Anladım. konuşacağız. Ee, ne diyelim? E, hukuk güvenliği olan e, bir dönemin başlaması umuduyla gelecek hafta buluşmak üzere. Hoşçakalın evet. diyelim izleyicilere. Evet, adaletin öldüğünü söylemeyelim. Adalete olan bağımızı, aşkımızı, arayışımızı hep sürdürelim. Evet, Bunu devam, devam, adalet e, arayışımızı sürdürelim. Hoşçakalın. İyi günler.